Mevuto. Mithat Sancer'le hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Devletin gücünü göstermesi giderek artırması bu bizi bir polis devletine doğru mu götürüyor diye dünyada da görülmüş olan, görmekte olduğumuz, gözlemekte olduğumuz bir fenomen gibi görünüyor. Bu, bu istersen bunun son gelişmeler ışığında da ondan da yararlanarak biraz bunun üzerinde konuşalım. Öyle konuşmuştuk. Evet öyle yapalım. Aslında dünyadaki örnekleri sizlerin programında çok düzenli dinlemeyi isterdim. Oradan da bir örneklerle izleyicilerimize aktarmayı da isterdim ama zamanımız hiç çok fazla olamıyor. Evet olamıyor yani. 25 dakika içinde konuşmak işte belli bir konunun etrafında dolanmak gerekiyor. Daha fazlası zor. Şimdi bu devletin gücünü arttırması meselesiyle ilgili özellikle son 20 yıldır ya da 30 yıldır şikayetler var zaten. Dünyada da var. Bunun çeşitli nedenleri var. Bizdeki biraz daha yine kendine özgü bir hal diyebilirim. Ama e, dünyada devletin diğer fonksiyonlarını azaltırsanız, e, mesela kamu hizmeti fonksiyonunu, mesela sosyal yardım, devlet, sosyal e, adalet fonksiyonunu azaltırsanız, e, yine çevreyle ilgili konularda kamunun yükümlülüğünü kısıtlarsanız, kamunun elinde kala kala bir çıplak fiziksel şiddet kalır, gücü kalıyor. Kaygı tıkanıyor. E, diğer konularda adaletsizlikler arttıkça huzursuzluklar e, da e, artıyor ve onları karşıda da e, tekbir olarak devletin şiddet aygıtını devreye soku sokuyorsunuz. Böylece güvenlik devleti denen şey giderek güçleniyor dünyada görülen e, durumu e, kısaca bölecek değil biliriz. Türkiye'de ise biraz daha farklı bir durum var. Yani Türkiye'de e, elbette bu söylediğim gelişmelerin etkisi var. Türkiye'de de yansıması var. Ama e, Türkiye'de bir de bizim bir devlet geleneği dediğimiz bir şey var. Bu hani öyle e, yabana atılacak, bütümselecek bir şey değil gerçekten. E, bazı ülkelerin böyle özel bir devlet e, yönetme anlayışı ve bunun da ...köklü bir yeri olabiliyor... ...Türkiye bunlardan biri... ...işte Almanya ile kıyaslamaya çalıştım... E, ...bugünkü yazıda... Evet. ...ama çok kısaydı zaten... ...yani orada söylenebilecek çok fazla söz var... ...kısa bir atıf... ...ben susayım araya girin lütfen... E, ...yok yok... <gülüyor> <gülüyor> ...yani tamamen onu ben de... ...yazıda da bundan bahsedildiğinden... ...söz edecektim... ...evet... Yani e, bizdeki, ne? bizdeki bu e, hani devletçilik dediğimiz şey, bu devletçilik e, ekonomik boyutta anlaşılmamalı tabii. Yani ekonomik devletçilik ve siyasi devletçilik aynı değil. Ekonomik devletçilik devletin ekonomiye yol müdahalesini ifade eder. O, siyasi devletçilik devletin toplumsal hayatı, toplumu belirleme... toplumu şekillendirme iddiasını taşıması ya da böyle bir çaba, böyle bir program içinde bulunması demektir. Devleti toplumun üstünde, yani öncelikle dışında tabii, toplumdan ayrı, sonra elbette üstünde bir güç, bir varlık olarak da savunmaktır de, siyasi devletçilik. E, devleti toplumun e, varlık nedeni, aslında toplumun bir arada tutan, ve ona değerler veren, değerlerini koruyan bir önemli güç olarak tasavvur eder siyasi devletçilik. Devlet aslında toplumsal bütünleşmenin en önemli imkanıdır. Devlet olmazsa toplumda olmaz gibi bir anlayışı özetle içeriyor siyasi devletçilik. O zaman da devlet toplumu belirliyor elbette. Toplumun iyiliğini Devletin kendisinin bildiği var sayılıyor. Bu iyiliği belirleme, tespit etme, adını koyma her neyse onu yapma hakkı var devletin. Bir de bu iyiliğin nasıl gerçekleştirileceğine karar verme hakkı var. Bunlar bir araya geldiğinde karşımıza işte dört başı mamur bir siyasi devletçi yapı ortaya çıkabiliyor. E, siyasi devletçiliğin uygulanabilmesi için e, elbette bir e, bu yapılanmanın bir belki kemiğe ihtiyacı var. Bu da genellikle bürokrasi olarak e, tasavvur ediyor ya da bürokrasi oluyor zaten. E, bürokrasinin içinde de her zaman bir grup, bir kanat, bir odak öne çıkabiliyor. E, bu ordu olabilir, bu polis olabilir, bu sivil bürokrasi falan olabilir. Ya bunlar ne seçilme girerler ne bir defa seçime girmek diye bir şey. Onlar için itibar kaybettireceği bir hakaret sayılabilir. Çünkü zaten güvenilmeyen toplumun bir de e, o teveccühüne kendini sunmak gibi bir e, hani böyle bir anlayış açısından aşağılayıcı bulunabilecek bir durumdur bu. Onlar seçilmezler. Onlar İşte dokunulmazlar, sorgulanmazlar. Onlar iyiliği belirler, belirlerler. Ve bu toplumun da kendi başına bulamayacağı yolla, iyilik yollarını sunarlar topluma. Evet, yani sivil ve askeri bürokrasinin de zaten evet. tamamen bu vesayet altına alması toplumu... Evet, vesayet yani... hep konuşmuştuk evet. sanırım daha önce. Yani kendi hakkında karar verme becerisi, basireti, yeteneği olmayan kendi başına bırakıldığında işte ya da, ucu, ya da kaçacak denen toplum hali ifade eder. Yani toplumu böyle görme halini ifade eder. O zaman toplum kendini idare edemez, kendi hakkında karar veremez. Doğru karar veremez, iyi yolu bulamaz. Onun adına birilerini mutlaka her zaman iyi diye e, teşkil etmesi ve gerçekleştirmek için uğraşması ya da De bir şeyler yapmasın. Buna da demokrasi diyemiyoruz peki. E, diyemiyoruz bu vesayet tabii. Yani seçimleri zaten vesayet sistemi seçime, seçime güvenmeme esasına dayanır. Yani topluma güvenmiyorsanız onun seçimlerini de e, çok fazla önemsememeniz gerekiyor. Onlar göstermelik olabilir e, seçimler ama esas e, kararlar orada alınması. Türkiye on yıllarca bu sistem içinde kaldı zaten. Bürokrasinin askeri kanadı. o dediğimiz oda oluşturuyordu. Ee, şöyle, bir süredir bu sürecin daha doğrusu bir süredir bu vesayet sisteminin çözüldüğünü biliyoruz. Askeri vesayet denen şekliyle bir çözülme yaşanıyor. Ama işte sürekli e, sivil vesayet falan diye bir şeyler çıkıyor. Ben sivil vesayet olabileceğini e, bu iddia ettikleri şekilde pek kabul etmiyorum. Ancak şöyle olabilir sivil vesayet. Yani Bürokrasi içinde bir güç, e, bu da silahlı olmayan bir güç, e, bunu ne kadar yapar ayrı mesele. Bir güç e, seçim de dikkate almadan, seçimleri de dikkate almadan e, karar verebilecek durumda olursa, sivil vesayet gelir ama ben sivil vesayet kavramının e, çok daha ucuz e, bir e, saldırı, bir Ee, hadi hafiften eleştiri için kullanıldığını düşünüyorum, isabetli değil. Ben böyle bir sistemin elinde silah olmayan elinde yaptırım ciddi güçlü yap. E, meclise bir şeyleri açıkça da yatabiliyor, e, hükümette çok açıkta yatabiliyor, korkutarak da yatabiliyor. Polis böyle yapmıyor. E şimdi hani daha soyut değil, somut üzerinden konuşalım, Türkiye'de nasıl işliyor? E, özellikle polisin e, siyasi nitelikli davalarda, olaylarda, sonuçturmalarda e, rolüne bakarsak bunu daha iyi anlayabiliriz. Evet. Özellikle KCK davaları bunu çok iyi gösteren bir örnek. E, her, hükümetin bir politikası var. Türk politikasında belli bir yön izliyor, belli yöntemler izliyor. E, ama birdenbire e, büyük tutuklamalar, daha doğrusu büyük baskınlar, gözaltıları ve e, KCK altında büyük bir soruşturma başlıyor. Bu soruşturmalar nasıl yürüyor? Şöyle yürüyor. Poliste istihbaratla, işte dinlemeyle, her neyse büyük çoğunluğu ama teknik takip edilen yöntemle çeşitli dosyalar oluşturuluyor. Bu dosyalarda da kendilerine göre, bağlantılarla isimler tespit ediliyor, suçlar, fiiller tespit ediliyor ya da işte uyduruluyor her neyse. Bunlara karşı da... Ve dava açılır, basması üzere savcılar sevgi ediliyor. Çünkü savcı normalde hazırlık soruşturması dediğimiz aşamanın tamamının sorumlusu, yöneticisi olmak zorunda. Öyle hukukumuza göre hazırlık soruşturmasını savcı yönetir ve ondan savcı sorumludur. Ama ee, bu durumda yani mesela e, özellikle Çağdaş Hukukçular Derneği e, olayında çok çarpıcı bir şekilde, savcılardan çok daha yetkili bir şekilde bir e, e, polisie e, olaydan bahsetmek mümkün. Değil e, her zaman öyle oluyor aslında. Evet. Yani biz de savcılar e, bu işte bir tür noter işlevi, e, işlevi görüyorlar bütün soruşturmalarda. E, çünkü çok e, ayrıntılı ve karmaşık dosyalar hazırlayıp önlerine koyuyor polisi. Önlerine koyduğunda da yapabilecekleri fazla bir şey yok aslında. Ya da işte e, istekli, gayretli, biraz da titiz ve hassas bir e, savcı olursa e, bunların hepsini inceleyebilir falan. Yeniden gözle geçirebilir ve o kadar kolay değil bunlar. Yani neden kolay değil? Çünkü geliyor polis diyor ki e, çok acil e, tehlike var burada. Eğer geceksek işte şöyle şöyle suikastlar olur, şöyle şöyle bombalamalar olur diyor. E şimdi bu sorumluluğu böyle bir ihtimalin olabileceği, e, yani olabileceğini düşünen ya da böyle bir ihtimale inanan bir savcının e, polisi dediğini yapmaması pek e, ses konusu olmaz. Çünkü eğer e, polisi iddia ettiği gibi bir olay meydana gelecek olursa, savcı bundan sorumlu olmaktan korkar. Ee, dolayısıyla savcılar çoğu zaman polisten yani çok büyük çoğunlukla polisten gelen talepleri neredeyse otomatik olarak kabul ederler. O zaman da sonra bu tutuklamaya kadar böyle gidiyor. Çünkü yani, e, hakim de mahkeme de tutuklama kararı verirken e, do, polisin hazırladığı dosyaya bakıyor. Hazırladığı dosya e, ve e, sonuçta belli, e, tutuklama Karar çıkıncaya kadar neredeyse sadece polisin belirlediği bir yoldan gidiliyor. E, bu da eğer isterse polis e, ve böyle hedefleri varsa e, siyasi dengeleri e, kolayca etkileme gücü e, ne sahip oluyor. Yani isterse ya da polisi e, ne bileyim kontrol eden. Herhangi bir çevre, bir oda, işte Türkiye'de konuşulduğu gibi Gülen cemaati, başka bir şey varsa, Türkiye'de bu güç bu şekilde kullanılabiliyor. Siyaseti etkileyecek, siyasi dengeleri belirleyecek şekilde kullanılabiliyor. O nedenle de demokrasinin işlemesini de sıkıntıya sokuyor. Hatta bizzatihi demokrasiyi sıkıntıya sokuyor. Ben tabi cihadi davalarında esas bu ne tekrar dikkat çekilmesi gerektiğini düşündüm. Burada KCK operasyonunun arkasındaki mantığa benzer bir şey hissediyorum, görüyorum, seziyorum diyelim. Burada hani terör kelimesi sihirli bir kelime gibi kullanılıyor. Terör örgütü, terörist vesaire dediniz mi? İşte her şey birden Bütün akansçılar duruyor ve e, polisin yaptığı her şey haklılık kazanıyor gibi bir uygulama var. Yıllardır Türkiye'de bu durum böyle. Evet, evet. yani bu şeyde de, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok giderek arttığını gördüğümüz bu çeşitli teknolojik aletlerle de dinleme, gizli dinleme, işte suçlama meseleleriyle E, bu gelir dağılımı adaletsizliğinin büyük boyutlara varmasıyla birlikte e, kontrol etmek üzere bu ordu ve polis e, ordu değil de polis güçlerini kullanma yönündeki eğilim giderek artıyor. Bunun e, özellikle de şimdi büyük boyutlar kazanan bu iklim ve çevre e, tahribatı da eklenince bunları zapt edat altına almak üzere insanları gittikçe daha büyük bir polis gücüne sahip e, Bütün her yerde e, gözüküyor bu yani. Şöyle diyelim tabii yani ben e, buna katılırım. Sadece şöyle bir e, noktaya dikkat çekerek katılırım. E, Hani zaten dünyada da durum bu. Bizdekinde ondan farkı yok. O kadar da şikayet etmeyelim. Havası çıkabiliyor. <gülüyor> Hayır Allah seni tevzih ederim <gülüyor> elbette. <gülüyor> ama biliyorsun yani. ya e ama dünya da böyle zaten evet, değil hakkı, mi? Çok Kesin haklısın. Onu da belki söylemem <gülüyor> lazımdı. Yani Falkala'da endişe verici bu yabancı düşmanlığı da Avrupa'da filan da gördüğünüz e, şeylerleşince göçmen korkusu, yabancı düşmanlığı yani tam genel bir Orwellyen E, gidişatın e, izlerini görmek çok mümkün yani doğru şöyle diyelim e, hani özellikle bu neoliberaak göselleşme e, ile ilgili daha e, bu sürecin başlarında sonuçları görünmeye yeni yeni başlamışken etkileri e, söylenen bir söz vardı Eğer devlet biraz başlangıçta da söylediğim e, yaptığım hani e, tespitlerle bağlantılı bir söz bu. eğer devlet yoksullar, yoksullukla mücadele etmiyorsa yoksullarla mücadele edecektir. Aynen yani. öyle. Yani pardon bir ufak ekleme yapayım. Bizim yakından takip etmeye çalıştığımız zaman zaman da bu programa da sözünü ettiğimiz Chris Hedges ödüllü Amerikanın yazarı. evet ve... biliyorum. O yeni bir yazı yazdı Truthdig'de ve diyor ki yani gezegene büyük bir ölçüde giriştiğimiz bu tasallut tabii müthiş şeyler yaratacak. Aksinameller, tepkiler yaratacak. Ama aslında bu sınırsız kapitalist büyümenin sınırsız bir hırsla, ihtirasla büyümesi küresel ekonomiyi de çökertecek. Onun da bu gidişatında bütün vatandaş özgürlüklerinin terörle mücadele adı altında bizi birbiriyle tamamen bağlantılı bir güvenlik ve gözetleme devletine doğru götürme planları var. Evet. Moskova'dan İstanbul'a oradan New York'a kadar uzanan bir zincirden bahsediyor. İlginç yani. Yok ama zaten gerçekten e, küreselleşme sürecinin başlarında da çok fazla evet. konuşuluyordu. Daha fazla konuşuluyordu aslında. Yani benim de bu konuda toplum bir bilimde birikimde yazılarım evet. vardır. Ben hatırlarım şimdi o yazıları. Hani e, e, e, öyle bir gidişat olursa diyelim ki yarın öbür gün çevre teröristleri kavramı olacaktır. Hmm. Mesela iklim teröristleri yani şöyle hani iklimle ilgili e, aktivistleri terörist olarak nitelendirmek mümkün. O zaman kesin seni başına koyarlar ömer. <gülüyor> <abi. gülüyor> Amerika'da başladı bile. <gülüyor> Amerika'da ciddi söylüyorum bu kızıl delilerin yerlerinin ayağına. Ayaklanmasını... Yani onlar da terörist diyecek. Evet işte. evet. Ve mesela onlara yönelik özel ekipler oluşturulacak, özel yöntemler, soruşturma yöntemleri falan. Yani de, e, giderek yani devletin e, varlığı ve işte, işleyişi şeye indirgenecek. Şiddet aygıtına. Devlet çıplak şiddet evet, aygıtından ibaret bir e, hale gelecek. Şimdi bunun bir de devletçi böyle siyasi devletçi gereği olan bir toplumda uygulandığını düşün. Yani biz gene e, Türkiye'deki duruma özel bir önem, özel bir yer ayıralım diye söyledim bunu. E, bu Türkiye gibi ülkelerde daha da vayım olacak. Çünkü sonuçta e, tamam Amerika'da, Avrupa'da da bu tür eğilimler e, çok hızlı, çok e, bariz görülüyor. Ama bunlara karşı e, barikatlar, sivil, yurttaş barikatları, yurttaş engelleri de güçlü. Evet, güçlü. Dolayısıyla orada hani bir mücadele içinde dengelerin oluşması, bir geriye çekilme durumu yaratılması, devlet gücü açısından yani devlet gücünün geriye çekilmesini sağlayacak bir durum yaratılması hayli mümkünken devletin bu kadar güçlü, kutsanık kutsandığı güçlü kaynaklara gelenekte. sahip toplumlar ya da ülkelerde durum daha vahim olabilir anlatabilirim evet. bilmiyorum evet, ben evet. yanlışlıkla oldu evet. ee, ve mesela o hani iklimle ilgili çevreyle ilgili gıda ile ilgili yani bütün bunlar hep elbette karşımıza çıkacak ee, biz bunlara bunlara varmadan çok daha asli gibi görünen yani çıplak günlük hayat içinde e, siyasetle bağlantılandırılan konularda bunu yaşıyoruz ama e, birbirinden önem bakımından ayırmak için söylemiyorum bunları. Sadece e, Türkiye'de e, polisin ve polis e, e, yönetiminin, polis e, etkisinin e, çok daha köklü, güçlü bir geleneği olduğunu Bunun da devleti çok daha cevelüt hale getirebileceğini söylüyorum. Evet aynen buna bir ufacık ilave evet. daha yapalım. Bu sabah dinleme fırsatın tabi olmadı ama e, Goldman Sachs bu 2008, e, 2007 2008'deki dünya ekonomik krizinin de en büyük sorumlularından evet. biri olan Goldman Sachs'ın sadece yiyecek spekülasyonu üzerinde yaptığı e, şeyler sonucunda %68'lik bir 2012'de gıda fiyatlarında %68'lik bir sıçrama yükselme olmuş ve bundan 400 milyon dolardan fazla kar etmiş bu spekülasyondan Goldman Sachs. Tabi bunu sürdürebilmek için de polis gücüne gittikçe daha fazla ihtiyaç duyacakları e, düşünülebilir. E, yani. Doğrudur hatta buna ihtiyaç duydukları zamanlarda yaşanmadı değil, değil biliyorsun. Evet. Bundan 2 yıl önce kadar, 2 yıl kadar önce galiba. Ee, biz o zaman program yapıyorduk bilmiyorum ama e, bunu da hani e, ta konuşmuştuk çeşitli vesilelerle ben en azından başka ortamlarda konuşmuştuğumuzu, hatır, konuştuğumuzu ve yazdığımı da hatırlıyorum. Ayaklanmaları oldu. Evet, Özellikle evet, bu tabii. pirinç ve e, mısır konusundaki evet, evet. kısıtlamalar ya da bunların e, endüstri başka amaçlarla kullanılmasına karşı, o, o daha doğrusu kullanımından kaynaklanan büyük gıda krizleri vardı. Dünyanın bir, belli bölgelerinde, birkaç ülkesinde çok ciddi e, ayaklanmalar oldu. E, bu ayaklanmaları neyle bastıracaklar? Evet, aynen öyle. Eğer sistemi sürdürmek istiyorsanız. Bu öyledir. Yani Eğer özgürlükleri ortadan kaldırmaya e, niyetliyseniz, niyetlenmişseniz, özgürlüklere saldırıyorsanız, biri de özgürlüklerini kullanmak istiyorsa, e, devlet olarak onları kısıtlamanın, yarattığı bu tepkileri göstermek için polis gücüne başvurmanız gerekir. Yani sizin çıplak şiddet aygıtına. Aynı şey ekonomi ve sosyal hayat içinde. Evet, geçer. Aynen öyle. Yani eğer insanları gıdadan mahrum bırakacaksanız ve gıdadan mahrum kalanlar da tepki gösterecekse, burada kaçınılmazsa o zaman gıdadan mahrum bırakmanın sonuçlarına karşı ya ki sosyal adalet ya da ne bileyim işte bu sosyal politika yoluyla bir çare bulacaksınız. Yani e, gıdayı, o gıda maddelerinin bu şekilde kullanımını engelleyecek bir devlet yönetimi oluşturacaksınız. Ya da o politikalardan rahatsız olup ayaklananları bastıracak bir polis gücü oluşturacaksınız. Evet. Başka onlar için yok. dronlar, kameralar ve özel coplar filan getirteceksiniz Ya da işte şok silahları evet. filan. tabii. Evet. <gülüyor> Evet, yani dünyada tabii krizler derinleştikçe ki özellikle bu krizler çapta büyük etkiler doğdukça maalesef sadece çevreyle sınırlı kalmayacak. Hani şunu da tekrar hatırlatalım. Çevreyle, iklimle, doğayla ilgili her gelişmenin çok somut bir siyasal sonucu vardır. Bunun Tamamı çevre, iklim, doğa gıda konusunda yürütülen mücadelelerin tamamı bizde biraz öyle tersi bir algı olduğu için altını çizerek tekrar söylüyorum. Tamamı siyasaldır, demokrasiyle özgürlüklerle ilgilidir. Aynı tamam. Zamanda. Evet, aynı tek bir olaydan bahsediyoruz. Evet. evet, süreyi de doldurduk. Tamam. Peki çok teşekkürler. Bir bir görüşmek üzere. Memleket